ancak herkes aynı kanaatte değildi. Ahnes İbn Şerik Zühre oğullarına seslenerek artık kervanın emniyette olduğunu ve dolayısıyla da savaşmalarına gerek kalmadığını söyleyip onlarla birlikte geri dönecekti. Zühre oğullarını adi yolları da takip edecek ve bu iki kabileden savaş için yola devam eden kimse kalmayacaktı. Her türlü çabaya rağmen Ebu Cehil'in inatla Kureyş'i savaşa sürüklediğini duyan Ebu Süfyan, şunları söyleyecekti. Vah kavmimin başına gelenlere hiç şüphe yok ki, bu Ebu Cehil'e ait bir hırstan başka bir şey değil. Hatta Kureyş'in habercisi gelip de kendisine her şeye rağmen ordunun Ebu Cehil'in teşvikiyle Bedir'e doğru ilerlediğini söylediğinde çok üzülmüştü. Üstüne üstlük bir de bu adamlar kendisini de arkadan çağırıyor ve kervanı Mekke'de bırakarak orduya yetişmesini istiyorlardı. Şaşılacak bir işti. Göz göre göre ölüme gidiyorlardı ve o bunların hiçbirine iltifat etmeyecek ve böylelikle Ebu Cehil'in hırsına kendisini de kurban etmeyeceğini beyan etmiş olacaktı. Çok geçmeden Mekke'de Kureyş'in kervanından ayrılan Zühre ve Adiyoğulları ile karşılaşacak olan Ebu Süfyan, diğerleri gittiği halde kendilerinin neden döndüklerini soracak ve karşılık olarak da onlar Ebu Süfyan'ın gönderdiği haber sebebiyle döndüklerini söyleyeceklerdi. Yola çıktıkları günden bu yana oruç tutan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce ifade ettiği halde orucunu açmak istemeyen ashabına seslenecek ve ''Ben orucumu açtım, sizler de açın'' diyerek bugünden sonra oruca niyet etmemelerini emir buyuracaktı. Böylelikle ashab-ı kiram hazretleri yolculuk ve savaş gibi durumlarda oruç tutmama ruhsatını da öğrenmiş oluyorlardı. Zira Cibril Emin'in getirdiği ayetlerde bu konu ele alınmış ve Resulullah da bunları ashabına tebliğ etmişti. Safra denilen yere geldiklerinde Resulullah karşılarına çıkan iki dağın adını sorup burada yaşayan ahalinin hangi kabileye mensup olduklarını öğrenmek istedi. Aldığı cevaplar pek hoşuna gitmemişti ve yolunu değiştirip Safra'yı sol tarafına alarak Zefirah'ın denilen vadi istikametinde sağ tarafı tercih edip yoluna devam etti. Zira kainatta tesadüf yoktu ve olumsuzluğu ifade eden bu isimler ona eşyanın perde arkasından belli mesajlar fısıldamıştı. İçinde yaşadığı varlıkla bu denli bütünleşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de başka kaynaklardan elde ettiği bilgiler yanında bu isimlerin kendisine ilham ettiği şeyleri de esas alıyor ve stratejisini ona göre belirliyordu. İşte bu sıralarda Kureyş'in yola çıkıp da savaşmak için geldiği haberi ulaşmış ve işin rengi bir anda değişivermişti. Savaş niyetiyle yola çıkmadıkları için ne malzeme ne de ruhi olarak hazırlardı. Aldığı kararlarda beraber yürüdüğü insanların iştirakine ihtimam gösteren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böylesine kritik bir noktada ashabının görüşüne başvurdu. Önce Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gibi ileri gelenler fikir beyan ettiler. Mikdad İbni Amr söz aldı. Ya Resulallah, Allah'ın sana emrettiği istikamette yoluna devam et. Bizler hep seninle beraberiz. Allah'a yemin olsun ki bizler İsrail oğullarının Hazreti Musa'ya dedikleri gibi sen ve Rabbin gidip savaşın. İşte bizler burada oturup hiçbir yere gitmiyoruz. ...diyecek değiliz. Bizler şunu diyoruz. Sen ve Rabbin gidip savaşın. Ama bizler de sizinle birlikte... ...ve senin sağ ve solunda... ...ön ve arkanda... ...ölümüne beraber savaşırız. Seni hakla gönderene... ...yemin olsun ki... ...belki gımığada kadar yürümeyi... ...murat buyursan... ...vallahi biz hepimiz... ...hiç usanmadan... ...seninle birlikte oraya kadar geliriz. Başındaki peygamberle birlikte, ölüme koşarak gidiyor olmanın heyecanıydı bu ifadeler ve Efendimiz'i çok memnun etmişti. Nur cemali ay ışığı gibi parlıyordu. Önce miktada hayır duada bulundu ve arkasından genele dönerek ashabına şunları söyledi. Ey insanlar! Bana fikrinizi söyleyip yol gösterin. Demek ki o, sallallahu aleyhi ve sellem, ...bu kabulün sadece belli kimselerle sınırlı olmasını istemiyordu. Ve bunu söylerken de özellikle Ensar'ı kastediyordu. Çünkü Ensar, Akabe'de söz verirken Medine'yi kastetmişlerdi. Şimdi ise mesele Medine dışına kaymış ve sıcak bir çatışmaya doğru gidiyordu. Aynı zamanda ordunun büyük çoğunluğunu da onlar meydana getiriyordu. Onun için çok geçmeden Efendimiz... ''Bana fikrinizi beyan edip yol gösterin.'' deyip, talebini tekrarlayacaktı. ''Ensar adına ben konuşayım.'' diyerek, Saad İbni Muaz kalktı. ''Sanki, bizi kasteder gibisin ya Resulallah.'' diyordu. Efendimiz de, ''Evet.'' buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Saad Şunları söylemeye başladı Sanki Ensarın sadece kendi yurtlarında Sizi koruyacaklarına dair bir endişeniz var gibi Ya Resulallah Şüphesiz ki ben Şu an Ensar adına konuşup Size cevap veriyorum Dilediğin yere kadar yürü İstediğin kimselerle irtibat kur Ve istediklerinle de alakanı kes Mallarımızdan istediğini al Ve dilediğin kadarını da bize bırak Bil ki... ...mallarımızdan aldığın miktar... ...bizim için geride bıraktığından... ...daha çok bizi memnun eder. Senin emrin başımızın üstüne. Ve bizler... ...emrini bekliyoruz. Ve hep seninle birlikte olacağız. Bizler... ...sana iman edip tasdik ettik. Getirdiklerinin... ...hak olduğunu beyan edip... ...her halükarda... ...sana söz ve ahit verdik. Öyleyse şimdi sen... ...istediğin yere yönel ya Nebi Allah. Biz... ...hep seninle beraber olacağız. Seni hakla gönderene yemin olsun ki... ...şayet şu denize atını sürüp dalsan... ...istisnasız bizler de gelip oraya at sürer ve denize dalarız. Ve bu konuda inan... ...bizden bir tek adam bile geride kalmaz. Yarın... Bizimle birlikte düşmanla karşılaşman bizi asla bu yoldan çeviremez. Çünkü bizler savaş konusunda sabırlı, düşmanla karşılaştığımızda da sözümüzün eriyizdir. Göreceksin, umulur ki Allah bizim vesilemiz ve Resulünün de bereketiyle sana gözünü aydın kılacak lütuflar gösterecek. Sanırım şimdi senin karşına Allah Celle Celaluhu hesap etmediğin bir iş çıkart. ...bizimle birlikte sen, Allah'ın bereketiyle yürü. Şüphen olmasın ki bizler, sürekli senin sağ ve solunda, ön ve arkanda bulunacak... ...ve seninle birlikte ölümüne savaşacağız ya Resulallah. Anlaşılan kıvam tamdı ve bu kıvamda dünyayı dize getirecek bir potansiyel gizliydi. Zaten manada yakalanan bu güç aynı zamanda maddi olanın da üstesinden gelmeye yetecek bir potansiyel demekti. Zira gözünü budaktan sakınmadan ve Allah ve Resulünün yoluna karşılık beklemeden baş koyanlara Allah'ın nusret vaadi vardı. Zaten Cibril-i Emin de gelmiş, bu vaadin gerçekleşeceği müjdesini getirmişti. Gelen ayetlerde Yüce Mevla iki topluluktan birisini Müslümanlara vaad ettiğini söylüyordu. Elbette burada riski daha az olan kervanı tercih etmek insan fıtratının bir gereğiydi. Ve belli ki ashab da başlangıçta böyle düşünmüştü. Ancak Allah Celle Celaluhu emirleriyle hakkı üstün tutmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Zira bu bir fırsat demekti ve böylelikle hak olan İslam'ın adı yükselecek ve batıl olan şirkse hezimet yaşayacaktı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü ve şöyle buyurdu. Allah'ın bereketiyle haydi yürüyün bakalım. Çünkü Allah celle celaluhu iki taifeden birisini bana vaat ediyor. Vallahi şu anda da ben onların teker teker devrilip düştükleri yeri görüyor gibiyim. Artık kararlılıkla yola koyulmuş Bedir'e doğru ilerliyorlardı. O gün için Bedir yolların kesiştiği bir yerde. Ve burada Araplar belli mevsimlerde bir araya gelip panayır kurarlardı. Kısaca Bedir Mekke'nin de Medine'nin de yabancısı olmadığı bir yerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram Bedire geldiklerinde günlerden Cuma idi. O akşamı burada geçirecekler ve savaşta ertesi gün burada ceryan edecekti. Savaş istihbarat demekti ve Efendimiz de karşı tarafın durumuyla ilgili bilgi toplamaya azami dikkat ediyordu. Bu sebeple o günün akşamında Hz. Ali, Hz. Zübeyir İbni Avvam, Bespes İbni Amr ve Saad İbn Ebi Vakkas'ı yeniden Bedir'e göndererek keşif yapmalarını istedi. Akşamın karanlığında yola çıkan grup Bedir kuyularının başına geldiğinde burada müşriklerin gönderdiği eslem, ...ve Arid adında iki kişiyle karşılaştı. Aslında onlar da haber ve bilgi avına çıkmışlardı. İlk sıcak temastı bu... ...ve aralarında geçen hafif bir tartışmanın ardından... ...müminler onları esir alarak... ...efendimizin huzuruna getirdiler. Huzura getirildiklerinde... ...efendiler efendisi namaz kılıyordu. Namazını bitirinceye kadar... ...ashab etrafında toplandıkları adamları sıkıştırdı. Adamlar... <gülüyor> ...bizler... Buraya için su almaya gelmiştik. Evet evet diyorlardı. Fakat ashab tatmin olmamıştı. Onların Ebu Süfyan'ın kervanından ayrılıp da geldiklerini düşünüyorlardı. Onun için şiddet ve tazyikin dozunu arttırarak sıkıştırmaya devam ediyorlardı. Nihayet adamlar da kurtuluşu talep edilen istikamette konuşmakta görmüş... ...ve Ebu Süfyan'ın ulakları olduklarını söylemişlerdi. Bu arada efendimiz rüku ve secdesini tamamlayıp selam vermişti. Ashabına döndü ve şunları söyledi. Adamlar size doğruyu söyleyince sıkıştırıp dövüyor, yalan beyanda bulununca da onları bırakıyorsunuz. Adamlar doğru söylüyor. Vallahi de onlar Kureyş'in adamları. Ardından da Eslem ve Aridi karşısına alarak sordu. Kureyş nerede? Şu gördüğün tepenin arkasında diye cevapladılar. Peki onlar ne kadar? Çok. Sayıları kaç? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Günde kaç deve kesiyorlar? Bir gün dokuz, bir gün on. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü ve onlar dokuz yüzle bin kişi arasında. Bir sorusu daha vardı. Peki onlar arasında Kureyş'in ileri gelenlerinden kimler var? Eslem varid gelenler arasında Rebiyan'ın oğulları Utbe ve Şeybe, Ebu Bahteri, Hakim İbni Hizam, Nefel İbni Huveylid, Ebu Cehil, Ümeyye İbni Halef, Haccac'ın iki oğlu Nebih ve Münebih, Süheyl İbni Amr ve Amr İbni Abdüvüd gibi isimleri sayacaklardı. Bunları dinledikten sonra Allah Resulü'nün dudaklarından şu cümle dökülüverdi. İşte şüphesiz ki Mekke bugün sizin önünüze ciğer parelerini sunmuş bulunuyor. İki ordu birbirine çok yaklaşmış ve buluşacakları yer Bedir olarak kesinlik kazanmıştı. Öyleyse bir an önce oraya gidip karargah kurarak yerleşmek gerekiyordu. Ve Ramazan ayının 17. günü bir cuma akşamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Bedir'e gelip konaklama emri verdi. Bu arada yanına yaklaşan Hubab İbni Münzir, Ya Resulallah, dedi. Hubab henüz gençti. Ve Allah Resulüne muhalefet etme endişesi taşıyordu. Onun için sesini olabildiğince kısmış, endişe dolu bir sesle hitap ediyordu. Ancak zaman ve mekan açısından ortada istişarenin hakkını vermeyi ve bildiğini ortaya koyup tecrübeyi paylaşmayı gerektiren bir durum vardı. Şöyle devam etti ve sordu. Bu mekanı tercihiniz bizim... Herhangi bir değişiklik yapıp da takdim veya tehir tercihimiz olmayan... ...ve Allah'ın size bildirdiği bir vahiy neticesi mi... ...yoksa bu harp ortamını göz önüne alarak zatınızın yaptığı bir tercih mi? Bilakis savaş şartları düşünülerek yapılmış bir tercih... ...diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Hubab şunları söyledi. Ya Resulallah şu anda bulunduğumuz yer savaş açısından uygun bir mekan değil en iyisi insanlara emret ve bizler onlara yakın olan aşağı taraftaki kuyunun yanına gidelim çünkü ben burayı ve buradaki kuyuları iyi biliyorum orada benim bildiğim suyu tatlı ve kesilmeyen bir kuyu var oraya bir havuz yapıp daha fazla su toplar ve ihtiyacımızı buradan karşılarız diğer kuyuları da kapatırız ortam savaş ortamıydı ve yürekten gelen bu samimi teklif makul görünüyordu bu arada Cibril Emin de gelmiş Hubab'ın teklifinin isabetli olduğu müjdesini getirmişti. Bunun üzerine Efendimiz doğru olan Hubab'ın işaret ettiğidir dedi ve tarif edilen yere doğru yola koyuldu. Ve sözü edilen kuyunun yanına gelerek burada karargah kurdu. Bu arada diğer kuyularda kapatılmıştı. Dikkat çeken bir da Şam cihetindeki mevkiyi tutan Müslümanların güneşi arkalarına almış olmalarıydı. Tabi olarak müşrikler de Yemen tarafını tutmuş ve güneşe karşı savaşmak zorunda kalmışlardı. Bu kadar gelişmeden sonra bir sahabinin gelip rüzgarı da arkalarına almalarının kendi lehlerine olacağını, çünkü rüzgarın vadinin yukarısından bu tarafa doğru estiğini ve bunun da bir nusret emaresi olduğunu bildirmesi üzerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben artık saflarımı düzenledim ve sancağımı da buraya diktim. Bir daha onu değiştiremem.'' ...buyuracak ve böylesine kritik anlarda bir liderde olması gereken kararlılığı gösterecekti.